Hoş geldiniz. Bugün masaya yatırdığımız konu belki de sizin de geceleri aklınıza takılan modern ebeveynin en sancılı sorularından biri. Bizler iyi niyetli, eğitimli, çocuklarımız için en iyisini isteyen insanlarız. Peki kendi benimsediğimiz o dürüstlük, vefa, merhamet gibi değerleri çocuklarımıza neden bir türlü tam olarak aktaramıyoruz? Nerede bir kopukluk yaşanıyor? Elimizde bu soruyu irdeleyen nesiller arası değer aktarımında kesik çiçek sendromu başlıklı e, sosyoloji, psikoloji ve teoloji gibi farklı alanlardan beslenen çok katmanlı bir araştırma raporu var. Rapor bizim gibi ebeveyn kuşaklarına oldukça provokatif bir isim takıyor. Miras yedi ahlakçılar. Analizimizin merkezindeki soru da tam olarak bu. Bu aktarım krizi nereden kaynaklanıyor? Rapor her şeyin basit ama güçlü bir metaforla anlaşılabileceğini söylüyor. Vazodaki bir çiçek. Köklerinden koparılmış suya konmuş, bir süre daha harika görünen ama aslında yavaş yavaş ölmekte olan bir çiçek. Gelin bu metaforun derinliklerine inelim. Bu kesik çiçek tezi, evet, raporun tam kalbinde yer alıyor. Fikir şu, ahlaki değerler tıpkı bir bitki gibi onları besleyen bir toprağa, bir ekosisteme ihtiyaç duyar. Bu toprak nedir? Din, gelenek, cemaat bağları, ortak ritüeller, işte bu gibi şeylerdir. Siz şimdi çiçeği bu topraktan koparıp yani ahlakı bu köklerden ayırıp sadece saf akıl ve iyi niyetle bir vazoya koyduğunuzda bir nesil boyunca o çiçek güzel görünmeye devam edebilir. Çünkü hala gövdesinde topraktan aldığı son besinler var. Ama o çiçek artık kendini yeniden üretemez ve bir sonraki de e, solmuş yapraklardan başka bir şey bırakamaz. Yani raporda incelenen bu ara nesil ebeveynler yani bizler. Vazodaki o çiçeğiz aslında. Geleneksel bir atmosferde büyümüşüz, dürüstlük, vefa gibi değerleri adeta solumuşuz. Ama kendi hayatımızda o atmosferi yaratan kökleri, yani cemaat bağlarını, ritüelleri büyük ölçüde budamışız. Kesinlikle. Rapor bunu manevi sermaye kavramıyla açıklıyor. Bir model kuruyor hatta. Birinci kuşak, yani dedelerimiz, ninelerimiz, bu sermayeyi üreten kuşak. Cemaat içinde yaşıyorlar, dini pratiklerle, komşuluk ilişkileriyle bu ahlaki dokuyu sürekli yeniden örüyorlar. İkinci kuşak, yani bugünün modern ebeveynleri, bu üretilmiş sermayeyi sadece harcıyor. Bu yüzden onlara miras yedi deniyor. Üçüncü kuşak olan çocuklarımız ise ne yazık ki iflas etmiş bir hesaba doğuyor. Ne devralacakları bir sermaye var, ne de o sermayeyi nasıl üreteceklerini biliyorlar. Bir dakika, bu miras yedi tanımı biraz... Har değil mi? Bu insanlar sonuçta kötü niyetli değil ki. Tam tersi çocuklarının daha özgür, daha sorgulayan, dogmalardan arınmış bireyler olmasını istiyorlar. Gelenekten kopmayı bir ilerleme, bir aydınlanma olarak görüyorlar. Rapor neden bunu bir tüketim olarak niteliyor? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Raporda zaten bu ebeveynlerin iyi niyetini sorgulamıyor. Sorun niyette değil, teşhiste. Bu kuşak... Sahip olduğu ahlaki sağlamlığı, kendi kişisel başarısı, kendi iyi karakteri veya aydınlanmış aklı olarak görüyor. İşte bu bir yanılgı. Psikolojide buna temel atıf hatası denir. Yani davranışlarımızın nedenini, içinde yetiştiğimiz koşullara, o bahsettiğimiz toprağa değil de doğrudan kendi kişiliğimize atfetme etme eğilimi. Yani bir insanın ben dürüstüm çünkü bu mantıklı ve doğru olan demesi... Ben dürüstüm çünkü küçükken ayıplanmaktan veya günah işlemekten korkardım demesinden daha gelişmiş bir durum gibi görünmüyor mu? Rapor buna neden bir hata diyor? Bu bir ilerleme sayılmaz mı? İşte krizin düğümlendiği yer tam burası. Rasyonel olarak dürüstlüğün iyi olduğunu bilmekle yalan söyleme fikrinin bile içinizi rahatsız ettiği bir karaktere sahip olmak arasında devasa bir fark var. Rapor diyor ki, miras yedi kuşak, dürüstlük gibi değerleri bir karakter özelliği sandı, oysa bunlar büyük ölçüde içinde yetiştirdikleri ekosistemin bir sonucuydu. Yani, ben iyi bir insan olduğum için dürüstüm demek yerine, dürüstlüğün norm olduğu, yalanın ise somut yaptırımlarla karşılandığı bir sosyal dokuda büyüdüğüm için dürüstlüğe yatkınım demek daha doğru bir teşhis olurdu. Bu yanlış teşhis, tüm ebevenlik stratejisini de temelden hatalı kılıyor. Bu temel atıf hatası meselesi gerçekten kilit bir nokta. Çünkü eğer ebeveyn dürüstlüğünü kendi karakterinin bir zaferi sanıyorsa çocuğuna da aynı reçeteyi sunmaya çalışacaktır. Bak evladım dürüst ol bu doğru olandır ama rapor tam da bu öğüt verme yaklaşımının neden işe yaramadığını söylüyor değil mi? Tam olarak bunu söylüyor çünkü değerler okulda öğrenilen matematik formülleri gibi teorik bilgiler değildir. Hani knowing that derler ya, o değil. Değerler, daha çok bisiklete binmek gibi, bedene ve zihne kazınmış, düşünmeden yapılan otomatik reflekslerdir, yani knowing how. Rapor burada, sosyolog Pierre Bourdieu'nun habitus kavramını atıf yapıyor. Habitus, bizim sosyal çevremiz tarafından bedenimize yıklenen bir tür işletim sistemidir. Bir büyüğün yanında bacak bacak işini atmamak, ...yere düşen ekmeği öpüp alnına koymak. Bunlar üzerine kafa yorduğumuz şeyler değildir. Refleks olarak yaparız. Anladım. Yani bu bir restoranda hesabı ödemek için... ...kimin daha cömert davranacağının sessiz bir yarışı gibi mi? Kimse şimdi cömertlik ritüelini başlatıyorum demez. Bu sadece bedeninize kodlanmış bir reflekstir Mükemmel bir örnek. İşte bu refleksler sözle, öğütle değil... ...içinde yaşanılan o kadim atmosfer ile yani sürekli tekrar eden pratikleri ve rol modelleri taklit ederek kazanılır. Modern ebeveynler, bu refleksleri oluşturan sosyal mekanizmaları hayatlarından çıkardılar. Cemaat, yoğun komşuluk, mahalle baskısı, kutsal korkusu. Bunlar artık yok. Geriye sadece içeriği boşaltılmış, soyut, kuru ahlaki öğütler kalıyor. Yani aslında o mahalle baskısı dediğimiz şeyin kulağa ne kadar negatif gelse de, bir tür sosyal tutkal görevi gördüğünü mü söylüyor rapor? Biz modern insanlar olarak bu baskıdan kurtulduğumuzu sevinirken, farkında olmadan değerleri ayakta tutan bir iskeleyi de yıkmış olduk. Sosyal tutkal çok doğru bir tanım. Hatta filozof James K. Smith bu konuyu daha da derinleştiriyor ve kültürel litürjiler teorisini ortaya atıyor. Rapor, Smith'in bu teorisine geniş yer ayırmış. Smith diyor ki, İnsanlar özünde düşünen varlıklardan çok, arzu eden, seven varlıklardır. Bizi harekete geçiren şey, beyindeki rasyonel argümanlar değil, kalbimizdeki arzulardır. Ve bu arzular, derslerle veya öğütlerle değil, tekrar eden bedensel ritüellerle, yani liturjilerle şekillenir. Litürji, bu daha çok dini bir terim gibi, rapor bunu gündelik hayata nasıl uyarlıyor? Şöyle ki, her kültürün kendine özgü litürjileri vardır. Bunlar bizim kime veya neye yönelmemiz gerektiğini bilinç dışı seviyede bize öğreten pratiklerdir. Geleneksel toplumda bayram sabahı tüm ailenin bir araya gelmesi, büyüklere saygının bedensel bir ifadesidir. Bu bir aileye aidiyet litürcüsidir. Cemaatle birlikte yenilen bir iftar yemeği, paylaşma ve birlik litürcüsidir. Raporun kalın pratikler dediği bu ritüeller kimliğimizi ve arzularımızı şekillendirir. Peki bu kalın pratikler ortadan kalkınca ne oluyor? O boşluğu ne dolduruyor? Kültür boşluk kabul etmez. O litürjilerin yerine hemen yeni ve çok daha güçlü seküler litürjiler alır. Raporun en çarpıcı örneklerinden biri alışveriş merkezi yani AVM. Bir AVM'ye girdiğinizde aslında seküler bir tapınağa girmiş olursunuz. Vitrinler sunaklardır, markalar ilahlardır, indirimler vaatlerdir. Ve kredi kartınızı kullanmak da bir tür ayindir. Bu ayinin size her saniye fısıldadığı öğreti şudur. Mutluluk tüketmekle elde edilir, sahip olmak var olmaktır. Bu çok sarsıcı bir düşünce. Geçen hafta sonu yeğenimi AVM'ye götürdüm ve raporun bahsettiği bu tüketerek mutlu olma ayinini resmen birinci sıradan izledim. Her vitrin bir sunak, her oyuncak bir vaat gibiydi. Çocuğun gözleri parlıyordu. O an fark ettim ki, benim evde paylaşmak ne kadar güzel bir şey diye verdiğim yarım saatlik öğüt, AVM'nin iki saatlik o ezici sahip olma ritüeli karşısında buharlaşıp gidiyor. İşte James K. Smith'in ve raporun altını çizdiği tam da bu. Bir yanda ebeveynin sözü, diğer yanda kültürün ritüeli var. Ve bu savaşta kazanan hemen her zaman ritüel olur. Çünkü ritüel bedene işler. Çocuk... Paylaşmanın iyi olduğunu bilir ama bedeni her gün AVM'de, Instagram'da, YouTube'da sahip olmanın ve göstermenin daha arzu edilir bir şey olduğunu deneyimler. Söylenenle yapılan arasındaki bu savaş çocuğu içsel bir çatışmaya sürükler. Bu AVM'deki gözlemim aslında raporun bir sonraki noktasına getiriyor bizi. Ebeveyn olarak ne kadar çabalarsak çabalayalım çocuğun dünyasını şekillendiren tek güç biz değiliz. Hatta belki de ana güç bile değiliz. Maalesef değiliz. Bu psikolog Turit Rich Harris'in yetiştirme varsayımı adını verdiği büyük bir yanılgı. Harris'in çığır açan çalışması, ebeveynlerin çocuklarının kişiliği üzerindeki etkisinin sanıldığından çok daha az olduğunu, asıl belirleyici olanın akran grubu ve içinde yaşadıkları popüler kültür olduğunu öne sürüyor. Rapor bu tezi şöyle yorumluyor. Geleneksel toplumda ebeveyn yalnız değildi. Ailenin otoritesi, mahalle, okul, cami gibi kurumlar tarafından desteklenirdi. Çocuğun ahlaki ekolojisi tutarlıydı. Şimdi ise ebeveyn tek başına devasa bir karşı kültürle savaşıyor. Hem de ne savaş? Modern ebeveyn çocuğunu geleneksel ahlaki ekolojiden korumak adına oradan kopardığında, aslında onu farkında olmadan çok daha vahşi bir ekolojinin, yani YouTube, TikTok ve influencer kültürünün insafına terk etmiş oluyor. Çocuğun yeni akran grubu, artık mahalledeki arkadaşları değil, algoritmanın önüne düşürdüğü kim olduğunu bilmediğimiz insanlar. Ve bu yeni kültürün litücüleri çok daha baştan çıkarıcı. Peki, tüm bunların toplamında nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Bu değerler kakofonisinin, bu çelişkili ritüellerin içinden nasıl bir nesil, nasıl bir maneviyat türü doğuyor? Rapor, bu yeni durumu, sosyolog Christian Smith'in çok popüler olan moralistik terapetik deizm, yani MTD kavramıyla tanımlıyor. Bu, geleneksel dinin ve kalın pratiklerin olmadığı bir ortamda, gençlerin kendiliğinden geliştirdiği, oldukça sığ ve ben merkezci bir inanç sistemi. Smith'e göre bu sistemin beş temel maddesi var. Bir, dünyayı yaratan ve yöneten bir tanrı vardır. İki, tanrı İnsanların birbirine iyi, nazik ve adil davranmasını ister. Temel ahlak kuralları gibi yani. 3- Hayatın merkezi amacı mutlu olmak ve kendini iyi hissetmektir. 4- Tanrı'nın gündelik hayata dahil olmasına gerek yoktur. Ancak bir sorun olduğunda ona başvurulabilir. Yani bir nevi kozmik terapist gibi. Ve 5- İyi insanlar öldükten sonra cennete gider. İlk bakışta kulağa o kadar da kötü gelmiyor. İyi ve nazik ol, mutlu olmaya çalış, bunlar modern dünyanın mottoları gibi. Raporun buradaki temel eleştirisine, Sorun nerede başlıyor? Sorun, bu sistemin merkezindeki soruda başlıyor. Geleneksel dinlerde temel soru, Tanrı benden ne istiyor veya iyi bir hayat yaşamak için ne yapmalıyım iken, MTD'de temel soru şudur, Tanrı benim mutluluğum için ne yapabilir? Her şey bireyin iyi hissetmesi üzerine kurulu. Bu yüzden terapötik bu sistem fedakarlık, adanmışlık, zorluğa katlanma gibi daha meşakkatli değerleri barındırmaz. Çünkü bu değerler insana her zaman iyi hissettirmez. Anladım. Yani yaşlı ve hasta bir ebeveyne bakmak gibi zorlu bir durumla karşılaşıldığında sistem çöküyor. Çünkü en yüce değer iyi hissetmek. Eğer o ebeveyne bakmak kişiyi kötü hissettiriyorsa, MTD'ye göre bu kaçınılması gereken bir durum haline geliyor. Bu yüzden rapor MTD'yi parazit bir inanç olarak tanımlıyor. Kendi başına ayakta duramaz. Ancak geleneksel dinlerin ve ahlakın binlerce yılda biriktirdiği dürüst ol, iyi ol, ...gibi temel kodları alır ama onları besleyen adanmışlık, fedakarlık, cemaat sorumluluğu gibi zorlu kısımlarını atar. Geriye sadece bireyi rahatlatan içi boşaltılmış bir maneviyat kalır. Raporun son bölümü bu miras yedi ebeveynlerin geleceği için oldukça kasvetli bir tablo çiziyor. Bir hüsran ve umutsuzluktan bahsediyor. Bu iyi niyetli bir kuşağın hikayesinin sonu için çok karamsar bir tahmin değil mi? Rapor... Bu kasvetli tabloyu psikolog Erik Erikson'un psikososyal gelişim teorisinin son evresiyle açıklıyor. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk. Erikson'a göre 65 yaş ve üzerine gelen her birey geriye dönüp hayatının bir muhasebesini yapar. Anlamlı bir hayat yaşadım mı, bir iz bıraktım mı diye sorar. Raporumuzdaki ebeveyn bu yaşa geldiğinde yetiştirdiği çocuklara baktığında büyük bir hayal kırıklığı yaşama riskiyle karşı karşıya. Bu umutsuzluk tablosu çok çarpıcı. Çünkü bu ebeveynlerin projesi aslında iyi niyetli bir özgürleşme projesiydi. Çocuğun benim gibi olmak zorunda kalmasın, kendi yolunu çizsin, dogmalara bağlı kalmasın dediler. Rapor bu projenin en sonunda hem ebeveyn hem de çocuk için bir tür yalnızlığa yol açtığını mı iddia ediyor? Evet, trajik bir şekilde bunu iddia ediyor. Çünkü özgür bireyi yetiştirme projesi, çoğu zaman bağlanamayan, köklenemeyen, sorumluluk alamayan bir birey yetiştirmekle sonuçlanabiliyor. Ebeveyn yaşlandığında ve bakıma muhtaç hale geldiğinde, yetiştirdiği çocuğun kendisini bir yük olarak görebildiğini, hatta rasyonel bir şekilde, anneme babama profesyonel bir kurum bakmalı, bu hepimiz için en iyisi diyebildiğini görüyor. Anlıyorum. Yani vefa ve sorumluluk gibi duygular bir egzel tablosu gibi rasyonel kararlarla işlemiyor. Bunlar o eski atmosferde öğrenilen bedene sinmiş refleksler yani habitus. O atmosfer yok olunca çocukta tamamen rasyonel bir karar verip anneme babama bakmak bana iyi hissetmiyor. Bu bir yük diyebiliyor. Ve bu ebeveynin kendi öğrettiği değer sisteminin yani MTD'nin mantıksal bir sonucu oluyor aslında. Kesinlikle. İşte o an ebeveyn için acı yüzleşme anıdır. Atalarından aldığı o nesilsel zinciri kendi elleriyle kırdığını, meşaleyi bir sonraki kuşağa aktaramadığını fark eder. Ericsson'a göre bu basit bir pişmanlık değildir. Bu yanlış yaşanmış bir hayatın getirdiği derin bir umutsuzluk duygusudur. Kendi modernleşme projelerinin iyi niyetle çıktıkları bu yolun iflasıyla yüzleştikleri andır. Böylece modern ebeveynliğin kesik çiçek sendromunu, İyi niyetli bir kuşağın farkında olmadan içine düştüğü yanılgıları ve bunun hem çocuklar hem de kendileri üzerindeki beklenmedik sonuçlarına detaylıca incelemiş olduk. Buradan çıkarılacak en temel ders belki de şu. Değerler sadece sözle kurulan, havada asılı duran soyut fikirler değil. Varlığını sürdürmek ve bir sonraki nesle aktarılabilmek için somut bir atmosfere... Bir ekolojiye yani tekrar eden ritüellere ve cemaat bağlarına ihtiyaç duyarlar. Raporun son cümlesi çok çarpıcı. Atmosfersiz eğitim oksijensiz ortamda ateş yakmaya benzer. Niyet yani kıvılcım ne kadar iyi olursa olsun karakter yani alev bir türlü sürdürülemez. Olacak yoksa bu krizden yeni bir anlam ve yeni kök arayışları mı doğacak? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek. Biz de sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Raporun çizdiği tabloyu bir an için kabul edersek yani geleneksel ritüellerin artık işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşadığımızı varsayarsak tamamen seküler bir zemin üzerinde merhamet, vefa ve adanmışlık gibi zor değerleri çocuklarımıza gerçekten aşılayabilecek yeni ve güçlü bir kalın pratik anlamlı bir ritüel tasarlamanız gerekseydi bu neye benzerdi? Kadim litürjilerin o dönüştürücü gücünün yerini bugün ne alabilir?